Mu'tezile'nin bizzat en büyük alimlerinden olan El-Kadi Abdulcabbar Şerhu Usulil Hamse'de zikretmektedir. Kadi Abdulcabbar Mu'tezile'nin en büyük alimlerinden olan Kadi Abdulcabbar bunu bizzat kendisi bu ihtilafın kendi aralarındaki bu ihtilafın var olduğunu bizzat kendisi Şerhu Usulil Hamse'de zikretmektedir. Aynı şekilde Ebu Hasan el-Eşhari dediğimiz gibi Mu'tezile'nin arasındaki bu ihtilafı Makalatü'l-İslamiyyin adlı eserinde zikretmektedir. Hatta kardeşler öyle ki biz Ebu Hasan el-Eşhari'nin Makalatü'l-İslamiyyin adlı eserine baktığımızda Mu'tezile'nin iman hakkındaki görüşlerinin altıya ulaştığını zikreder. Altıya kadar ulaştığını zikreder.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 Beş, bazı kufe fukahalarının görüşü. Altı, harici ve mutezilelerin görüşü. Selef, eşari, cehmiye, kerramiye, bazı kufe fukahaları, harici ve mutezilelerin görüşü olmak üzere toplam altı görüşte iktisar edeceğiz. Ancak bugün bu altı görüşten sadece bir tanesine, o da ilki olan ehli sünnet vel cemaatin görüşüne,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 Zikredeceğimiz gibi birçok ilim ehlinden bu hususta icma gelmiştir. İcma zikredilmiştir. Ve bu hususta muhalif olanların selef tarafından zem olunması mütevatir olarak gelmiştir. Yani ehli sünnetin bu konudaki görüşüne muhalif olanların zemmedilmesi, yerilmesi selef tarafından mütevatir olarak gelmiştir.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 اَلَّا Şerh شَرْحُ اُسُولِ sünneti Adlı Eserinde İbn-u İban'da, i̇bn Ebi Asım Es-Sünned'de İbn-u Ebi Şeybe El-İman'da El-Eş'ari Makalatul İslamiyinde İbn-u Hazım El-Fisal'de i̇bn Abdilber El-Temhitte El-Bayhaqi El-İ'tikad'da Ebu Ya'la El-Hambeli El-İman'da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 Alem tara, alem tara, illa lizin aotu naciben min al kitabi bil cipte ve tağutte. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve tağut'a iman ediyorlar. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Cipte ve tağut'a iman ediyorlar diyor. Ayet nisailli bir. Mesela kardeşler.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 Farklı farklı sözlerle anlattıklarını, tefsir ettiklerini görüyorsunuz. Tabirse siz sahise daha yakından bildiğiniz bir ayetten kısaca örnek vereyim. İhdi asrâtul mustaqim. Bizi sıratul mustakime ilet. Fatihada okuduğumuz. Sıratul mustakimin tarifi için, tefsiri için denmiştir ki Allah'ın kitabı diyenler olmuştur sevde. Denmiştir ki İslam sıratul mustaqim için.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 Kapatma mikrofonu. Bu, o zaman birinci tefsir bu. İkinci tefsir. Bazıları da demiştir ki buradaki kada'nın anlamı vassadır. Yani vasiyet etti. Şimdi başka bir kardeş anlamını söylesin Türkçesini. Sadece kendisine ibadet Evet çok güzel. Yine denmiştir ki selef tarafından kadağ evcebe demektir. Bakın.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 Mesela neydi? Kimileri cipte sihir demişti, kimileri şeytan demişti, kimileri şirk demişti, kimileri kahin demişti vs. İşte seleften gelen bu farklılıklar, ihtilaflar zikrettiğimiz 3 kısımdan veya 3 kısım ihtilaftan hangisine dahildir? Kim söyleyecek? Birincisine? Ee, her kim, e, şimdi cevap vermeyin önce, her kim gerekçesiyle birlikte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 O yüzden başka şey söyleyecek olan var mı? Gerçi bu kolay oldu ya. Ben de katılıyorum der arkadaş. Herkes kitap alır. O zaman buradan e, şunu anlamını gerekecek ki bu yanlış bir cevap. Yani tam doğru değil. Ya bizim verirsen ben söylemek istiyorum. Evet. evet. Üçüncü şıkkı. yani e, farklı hem lafızda hem de manada farklı. Ama hepsini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 Haccın hacca giden arkadaşlardan birisi cevap versin. Haccın içinde gene olarak hangi ameller yapılıyor? Mesela neler yapılıyor? Birkaç tane saysın. Tamam. Evet, tavaf. tavaf. Say. Mina, değil mi? Mina, Arafat. Doğru mu? Tavaf. Bakın Nebi tavaf. sallam diyor ki: "El haccu Arafat, hac Arafattır." Halbuki hac Arafat mı arkadaşlar? Hac Arafattan mı ibaret?